Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Son zamanlarda sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. En çok okunan kitaplar sıralamalarının başında iç huzuru arayan, insanları anlamaya, Allahu Teala'ya kavuşmaya giden bu konular içinde geçen kitaplar var. İnsanlar bir şeyleri sorguluyorlar. Peki bu eğilimlerin bazıları sizce doğru mu? Ve bir insanın Kendini sorgulaması, nereden geldim, ben neyim, nereye gidiyorum, sonda beni ne bekliyor, benim görevim, sorumluluğum nedir? Bunları düşünmesi, bunları sorgulaması gerçekten güzel. Peki bunların hepsi doğru mu ve olması gerekenler ne? bugün bunu paylaşalım mı? Masaya yatıralım mı hep beraber? Kendini bulmak, kendini bulmak çok güzel ama, kendini bulayım derken, birçok insanın kendini kaybettiğini biliyor muyuz mutlu olmak mutlu olmayı istemek midir mutlu olmak zorunda mıyız veya bize anlatıldığı gibi çocukluğumuzdan beri süre gelen mutluluk eşittir budur diye anlatıldığı gibi mi sizce mutluluk hayatta her isteğimizin olması mıdır mutluluk nedir Allah aşkına Hayatımızda basit gibi gördüğümüz şeyler var. Bulutsuz bir gecede, gökyüzünde parlayan yıldızlar gibi aslında. Hayatımızın bir tarafında ordalar. Aynen yıldızlar gibi. Her gece görüyoruz neredeyse. Hayatımızda bize verilen onca nimetin arasında yaşarken, mutsuz olmak için cımbızla çekiyoruz bazı şeyleri. Bazı insanlar, yaşam tarzınız ne kadar basit olursa, hayattaki evhamlarınızın, kaygılarınızın da o kadar az olacağını söylerler. Fakat her insan, hayatını istediği gibi karmaşık hale getirmekte özgür olabilir. Her insanın risk alması, hayallerini yaşamak için koşturma özgürlüğü ve dilediği kadar sosyal, bir çevre edinme hakkı var. Ama önemli olan şu, başkalarının istediği gibi bir hayat sürmek mi? Basit düşüncelere sahip olmak mı? Hedeflerimizi, mutlu olmak için gayelerimizi ulaşılmaz ve bir o kadar ileriye atmak mı? Ve anı kaybetmek mi? Basit şeyler, halbuki hayatta en güzel şeyler ve bizim için, ulaşılması en kolay olanlardır. Bugün senin ne mutlu ediyor diye sorsanız milyonlarca insana maalesef ekseriyeti daha iyi bir ev, daha iyi bir eş, daha iyi bir iş vesaire diyecektir. Ama ona verilenlerden bir haberdir. Küçük şeyler, basit gibi görünen şeyler. Mesela şu an sizlerle Halil İbrahim sofrasında bunları konuşuyor olmam. Ne var ki bunda? Her gün radyo programını yapıyorum. Veya sizin için dinliyorsunuz veya YouTube'dan tekrarına kulak veriyorsunuz. Ne var ki bunda? 516 tane video vardı. Bugünle beraber 517. Halil İbrahim sofrası programının kaydı var. Ne değişti? Halbuki siz halen dinleyebiliyor... Ben halen konuşabiliyorum. Şu an ağrıdan neredeyse programı yapamayacak duruma da gelebilirdim. Veya siz başınıza büyük bir imtihan gelip, büyük bir ağrınız nüfuz edip, bugünkü programı ıskalayabilirdiniz ve çok da bir şey kaybetmezdiniz işin doğrusu. Bugün kulağınız hala duyuyor. Ses telim çalışıyor ki size bu programı sunabiliyorum. İyi veya kötü bir gece yaşadım ve sabaha uyandım. Az veya çok bir şeyler atıştırdım. Ama nefes alıp vermeye devam ettim. Kalbim atmaya devam etti. Farkında bile olmadığım hormonlar görevlerini yerine getirdiler. Başımı sokacak bir evim var. Ne kadar sızlansam da işe giderken... Gidebileceğin bir işim veya teneffüs ettiğim bir ailem var içerisinde. İşte bu bakış açısı. Az önce anlattığım gibi, yaşam tarzınız ne kadar basit olursa, kaygılarınız o kadar az olacak hayatta. Bugün şöyle bir arama yaptığınız zaman, arama motorlarında internet üzerinde, ''Nasıl mutlu olurum?'' Veya ''Mutlu olmanın formülleri, yolları nelerdir?'' diye yazdığınızda onca şey çıkacak. O kadar çok aramalar yapılıyor ki insanlar o kadar bu dünyaya niçin geldiklerini değil de bu dünyadan ne kadar lezzet alacaklarını düşünüyorlar ki. Sadece burası, buraya odaklandığımız zaman zaten sıkıntı oluyor. Sadece burası olduğu zaman her şeyin burada olup bitmesini istiyoruz. Ahiret inancımız eğer yoksa zaten bu daha mantıklıdır. Neden ben inanmadığım bir ahiret için çalışayım ki? Ama biz Müslümanlar bunu en başta kabul ediyoruz. Tekrar dirileceğim. Peki Allahu Teala'nın onca ayeti varken bu dünyaya aldanmamamız gerektiği bir imtihan olacağı dünya ile ahirette inşallah verilecek cennetin mukayese bile edilemeyeceği burada yaptıklarımızın karşılığı olarak ya cennete inşallah ya da billah Allah korusun cehenneme gideceğimizi biz Müslümanlar olarak mutluluğumuzu bu şekilde sağlarız küçük şeylerden zevk almak Lezzet almakla, bir başka ifadeyle şükretmekle. Arkadaşlar, inanın dünyanın tüm servetine bize verseler, asla değişmeyecek bir şeyimiz var. Kendimizin, sevdiklerimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun, kardeşlerimizin hayatı. Bize sundukları şeyler, hiçbir zaman paha biçilemeyecek şeylerdir. Hatta bir örnek verelim. Size deseler ki, 500 bin liralık bir daire vereceğiz size veya 1 milyon liralık ama iki gözünüzü alacağız. Düşünün, hayatınız boyunca bir daha güneşi göremeyeceksiniz. Denizi, en sevdiğiniz insanları. Ya da babanızı, annenizi, hanımınızı, kocanızı, hocanızı, imkanınız olsa, bankada bir milyon lereniz olsa, verin ve on yıl daha görün deseler, cevabınız ne olurdu? Evet, mutlu olmak, gözlerimizi kapayıp başka hiçbir şey istememek bazen. Bunun için mutluluğu, sahip olduğumuz, ya da olmadığımız paraya göre değil dünyanın parasını da verseler değiştirmeyeceğiniz küçük veya basit gibi görünen şeylerle ölçmeye ne dersiniz? Evet, hayat kolay değil. Hayatta birçok sorumluluğumuz var, zor bir hayat, imtihanlı bir Hayatta yaşıyoruz. Elbette hepimiz, Birçok şeyin daha kolay olmasını isterdik. Geçim daha kolay olsun. Anlaşılmak, karşımızdaki insan bizi leb demeden anlasın. Bunca debdebenin, koşuşturmanın, baskının altında ve bizi gerçekten önemli olan şeylerden uzaklaştıran onca yükümüz yüzünden bazen kaybolmuş hissedebilirsiniz kendinizi. Sanki dünyanın tüm ağırlığı sizin sırtınızdaymış gibi olur. Sanki küçük bir imtihan, bir ağırlık gibi düşünelim bindirilse omzunuza yığılacakmışsınız. Nefes alamayacakmışsınız gibi dertten gelir. Halbuki Mevlana'nın tabiriyle o yer yani isyanla şükretmenin o arasında ki yer yer. Belki bir dönüm noktası. Senin dualarının kabul edileceği sınırdasın. Ama şeytan da hemen yanına geliyor. İsyan et. Tüm yük senin üzerinde. Dünyanın en dertli kadını erkeği sensin. Dünyanın en pis, en kötü işi. Dünyanın en çirkin hanımı. Dünyanın ahlakı en bozuk aksi adamı senin kocandır. Diyecek şeytan, işte o anda karşısına dikilecek bir Müslüman lazım. Gerçekten bu kadar kötü mü işim, bu kadar kötü mü eşim, bu kadar hayatım çekilmez mi? Biz sadece farkında olmalıyız. Geçen zamanı, geçmişiyle beraber geride bıraktığımızı, Gelecek zamanın bizim için şu an görünürde garantisinin olmadığını yaşayacağımız şu anın bir dakika sonrasının hükmü bizim için önemli olmalıydı. Bazen fazla mesai yapıyoruz. Fazla bir şeyler elde etmek için. Bir iş yetmiyor bir başkasına. Ondan bir başkasına. Bazen Para kazanmak için mutluluklarımızı 30-40 yıl sonrasına erteliyoruz. Mutlu olmak için önümüze kocaman hedefler adıyoruz. Halbuki o hedeflerin, o gayelerin yanına bile yaklaşamadan göçüp gideceğiz bu dünyadan. Şu hayallere bakar mısınız? Diyelim ki 20 yaşlarında bir delikanlıyız. Beş sene için evleneceğim. Bir beş sene sonra da çoluk çocuğa karışırım. Yaşım otuz. Çocuğun okuluydu, suydu falan. Hadi sana kırk. Sonra çocuğun artık askerliğiydi. Veya kız çocuğumuzsa işte okulu veya evliliği, çeyizi bilmem düğünüydü. Diye ...hedeflerimiz var. Eğer biz bu hedeflerimizin sonrasına mesela... ...namaza başlayacağım zaman işte... ...çocuğu evlendirdiğim zaman... ...örtünmek için şu işimi bitirdiğim zaman diye... ...30 yıl sonrasına plan yapıyorsak... ...işte hata budur. Elbette insan geleceği düşünecek. Elbette para biriktirecek, umreye gidecek, hacca gidecek, çocuğunu evlendirecek. Ama bugün yapması gereken şeyleri... ...eğer insan erteliyorsa... Ve bugün ertelemeden de o planları yapma ihtimali varsa sorun burada. Bugün 60-70 yaşına gelen insanlara bir sorsanız ki ben çok sordum acizane, birbirine benzer cevaplar aldım. Zaman su gibi geçti, mutluluklarım, başkalı insanların efendim, şunu der mi bunu der mi demeleri yüzünden yarıda kaldı. Kendi hayatımı yaşayamadım, istediğimi yapamadım, şunun baskısıyla, bunun zorlamasıyla, bunu düşünerek, şu üzülmesin diyerek, saçımı süpürge ettim gibi gibi hep bu kelimeler var. Halbuki biz küçük şeylerden mutlu olmayı hedefleseydik. Bugün arabamız yok. Bugün tatile gidecek paramız yok. Çoluğumuzla çocuğumuzla seninin bir günü kollarından tutup da. Biriktirdiğimiz üç beş kuruşla bir taksiye binip bir piknik yerine de mi gidemezdik? Hanımınızın çocuğunuzun yarım saat bir saat yanınızda olduğu bir parkta mutlu olmayı isteyemez miydik? Maalesef ibadetlerde olduğu gibi mutluluklarda da bir tatminsizlik var. Hep ileriye atıyoruz. Bu şuna benziyor. Bugün... Borcunuzu var. Günde 1 lira ödeseniz 365 lirayı 1 senede ödeyeceksiniz. Anlaşma yapmışsınız. Ya kim uğraşacak şimdi 1 lira? Veririm sonra 3 5 derken birkaç sene geçiyor. Taksitlendirdiğiniz o ödeme planına uymadığınız için bilmem şu cezası, bu avukat parasıyla uğraşıyorsunuz. Veya çok daha kolay bir örnek verelim. Evinizin mutfağı en temiz olması gereken, en güzel kokması gereken yerdir değil mi? Evinizde, mutfakta çöpü boşaltmıyorsunuz. Hadi isterseniz 3 gün, 5 gün boşaltmayın. Onu ileriye atmıyorsunuz ama hemen o kokudan rahatsız olduğunuz için ya birine rica ediyorsunuz ya kendiniz çöp konteynerine veya tenekesine atıyorsunuz. Neden bir hafta beklemiyorsunuz? O kokunun pisliğin arasında. Neden 3 aya sonrasına olmuyor bunlar. Çünkü çöp çok önemli etraf kokuyor. Peki senin mutluluğun önemli değil mi? Onu düşünerek, bunu düşünerek uzun uzun planlar yaparak neden bugünü ıskalıyorsun? Hayatınızı bir daire gibi düşünün. Yuvarlak, aklınıza getirin şu an. O dairenin içindesiniz. Kendiniz ve çevrenizdekilerle Denge içinde değilseniz mutluluğun tadına çıkarmanız imkansızdır. İstediğiniz kadar zengin olun. Zenginlerin hepsinin mutlu olduğunu mu zannediyorsunuz? O daire içinde eğer denge içinde gidemezseniz, küçük şeylerden mutlu olamazsanız başka dairelere bakarsınız. Başkalarının o dairelerinin içinde olanlara göz gezdirirsiniz ve hayatınız o niye bende yok, bu niye böyle değil, bu niye benim başıma geldi diye sadece şikayet etmekten ibaret olur. Bunu niye böyle yapmadın, bunu niye böyle davrandı, bunu niye bana böyle söyledi, bana niye öyle baktı, bakması olmaz mıydı gibi, milyonlarca türetebilirsiniz. Küçük şeylerden zevk almak bir hayat prensibidir, şükrün sebebidir. Hayatımızda basit gibi gördüğümüz şeyler, ama ne var ki bunda bir özellik yok ki dediğimiz şeyler, hayattaki en güzel şeylerdir. Cep telefonlarının şimdi akıllısından akıllısına gidiyoruz, koşturuyoruz. Peki cep telefonunun bunca özelliği var, kamerası, video çekme özelliği, müzik dinlemesi, ses kaydetmesi, internete girmesi falan. Ama temelde nedir telefonu telefon yapan? Birini aradığın zaman veya sana bir çağrı geldiği zaman iletişime geçmek. Şimdi soruyorum. O kadar pahalı cep telefonları. Kamerasında bozukluk oldu. Şurasında bilmem ne oldu diye çöpe gidebiliyor. Ama o ucuz gördüğümüz hiçbir özelliği görünmeyen dışarıdan bakıldığın zaman o tuşlu telefonlar. Yeni çıkan telefonlardan on kat daha fazla bir kullanım süresi var, bataryaları. Ve çok basit olduğu için kolay kolay bozulmuyor. Ama bana gerekli olan zamanda eğer o cep telefonu işini yapmıyorsa ne yapayım ben onun kaç bin liralık telefon olduğunu. İşte hayatımızda o tuşlu telefonlar gibi bizim için basit gibi gördüğümüz, sıradan gördüğümüz şeyler esasında bizi mutlu etmeli. ''Küçük şeylerden mutlu olmayı bilen bir insan, sizin için iyi bir iş arkadaşıdır, hayat arkadaşıdır. Küçük şeylerden mutlu olmayı bırakın, küçük şeyleri bahane olarak gören, büyüten dev aynasında bunları gören, insanlarla ne iş yerinde ne hanenizde o daire demiştik ya, mutlu olamazsınız, sizin için zindan olur.'' Arabanız son modeldir, oturduğunuz ev belki de bilmem kaç katlı, 30 tane görevlinin size yardım ettiği bir yerdir. Bakanların hayran kaldığı, her insan belki de sizin evinizin bulunduğu caddeden geçerken, vay be şöyle bir evde otursaydım ya arkadaş ya, kim bilir ne kadar mutludur dediği bir yerdesinizdir. Ama o insanların ve sizin de ıskaladığınız gibi hayat her insana başka bir imtihanla gelmektedir. Bilmiyorsunuz ki, ne yaşıyor? Bazen bir soğan ekmek örneği verilir ya, gerçekten de bunlar yaşanmış. Ha Bugün yaşanıyor mu bilemem. Ama mutlu olmak için, şükürler olsun ya, şu kure ekmeğimiz de var ve soğanımız da var. Buyur paylaşalım yiyelim. Hamdolsun, sağlığımız yerinde, huzurumuz yerinde diyen insanlar da vardır. Bu bir bakış açısı arkadaşlar. Herkes hayatın sunduğu o küçük şeylerden zevk almayı beceremez. Bazen belki de düşünüyorum göremiyorlar. Diğerleri de bu küçük şeylerin kıymetini bilmiyor veya maddi getirisi olan şeylere bağlanıyorlar. Bazen şöyle uzun uzun gökyüzüne bakıp da bir derin nefes almak. Subhanallah demek, hamd etmek, mutlu olmak. Kainatta ne kadar küçük bir zerre olduğunu itiraf etmek. Belki de acil olan bu, yapmamız gereken ıskaladığımız bu. Küçük olandan, basit olandan zevk almak birçok insanın karşılığını aldığı bir tutum değil mi? Zira iç huzurunuz olsun kendinizi kandırmadan yani küçük şeylerden basit olandan zevk almaya çalışın. Bugün iyi bir arkadaşınız varsa veya küçücük bir yavru düşünün onun komik hareketleri vardır Birbirimizi yollarız ya yeğenimizin, akrabalarımızın veya Yavaş yavaş batan bir güneş düşünün veya hayal edin sabahleyin kalkıyorsunuz ıskaladığımız şeylerden bir tanesi farkında olmadıklarımızdan bir tanesi. Sabah kalkıyorsunuz sabah namazına uykunuzu almış ve o güzel ezan sesine böyle kulaklarınız aşina olmuş hamd ederek yeni bir güne kalkıyorum hiçbir kaygı duymadan kalkıyorum. Ya da yağmur, yağmur o kadar şiddetli yağıyor, ardından azalıyor yağmur, bir gök kuşağı, sonra bir toprak kokusu, yağmur kesiliyor ardından, güzel bir güneş. Bu ve benzeri şeyler, mutlu olmak için aslında o kadar yeterli ki, biz Lafa geldiği zaman çok güzel konuşuyoruz birçok şeyi. Ama tatbik elde yok. Sıfır. Bundan önceki toplumların, ümmetlerin hangi sıkıntıları çektiklerini biliyoruz. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz, duyduğumuz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat zatının ve onu sevenlerin neler yaşadığını biliyoruz. Hangi imtihanlardan geçtiklerini, hangi zorluklar, hastalıklar, ayrılıklar, hangi bedeller ödediklerini biliyoruz. Ama onlar mutluydular. Çünkü mutluluğun, gerçek mutluluğun ahirette olacağını, bugün onu mutsuz eden her şeyin bir hesabının sorulacağını, Allahu Teala'nın onu denediğini biliyorlardı. Ve bizim gibi sadece diliyle bunu yapmadılar. Hayatlarıyla bunu itiraf ettiler. Peki mutlu olmak her şeyden önemli. Hani insan mutluluğu diye bugün anlatılıyor. Ne yapıyoruz mutlu olmak için? Alışveriş yapıyoruz. Alışveriş çılgınlığı içerisindeyiz. Paramız olmadığı halde nasıl olsa taksitle alıyorum veya bir yerden kredi çekiyorum diyerek üzerimizdeki yükü daha da yükseltmiş oluyoruz. Daha iyi bir eve geçeyim diye halbuki evimiz varken daha iyisi için hanımı da çalıştırmaya devam ediyoruz. Bu sefer iki kat, üç kat stresin içine giriyoruz. Mutlu olmak, alışveriş yapmak bugün. İşte milyonlarca lira harcanarak birkaç gün içerisinde ne kadar paranın harcandığını biliyoruz. Bir de buna terbiyesizce Kara cuma dendi. Black Friday değil mi? Türkiye'de sonra baktılar ki bazı sıkıntılar var. Hemen değiştirdiler. Şahane cuma şuydu buydu. Ve bu böyle devam edecek. Kargolar artık yerine ulaşamıyor. Kargo şubelerinin camlarında artık biz hiçbir ürünü götüremiyoruz. Kusura bakmayın anlayışla ne olur bizi karşılayın diye yazılar yazılıyor. Milyarlarca lira, reklamlar, reklamlar, ihtiyacı olsa da alıyor, al olmasa da alıyor. İstif, istif, istif. Mutlu olmayı biz böyle tatif ediyoruz. Eşittir bu. Tanımlamamız bu. Bu kadar basit mi sizce? Bir şeyleri alamayacağımız bir gün de gelecek. Her şeyi edinen bir insan çocukluğundan bu yana. Düşünün, 3 yaşında başladı... Anne, baba şunu istiyorum, her şey alındı. En iyi cep telefonu, en iyi laptopu, en iyi şusu busu, ayakkabısı bilmem hangi markadandı, başörtüsü bilmem hangi Hint kumaşından dokunmuştu. 700 yılda dokunan bir şu markaydı falan. 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında bu insan ne mutluluğunu yaşayacak? Hayatta gelmenin amacını ne olarak sorgulayacak? Bugün tükenmişlik sendromu denen eyvah bittim neden hiçbir şeyden mutlu olamıyorum. Eğlendim güldüm dünyayı dolaştım cebimde param var hiç kimseye borcum yok. İstediğim yemeği bir telefonla önüme getiriyorlar. Dert diye bir şeyim yok ama mutsuzum diyen insanlar ortaya çıkıyor. Ne kadar garip değil mi? Milyonlarca insanın özendiği, ah be adamın arabasına bak, şu hanımın şu kıyafetine bak, şu konumuna bak dediğimiz insanlar, bizden daha beter. İşte mutluluk bize anlatılan gibi değil. Mutlu olmak. Aramak mı lazım mutluluğu? E zaten mutluysak bizim haberimiz yoksa ne olacak? Öyle. Aslında biz mutluysak. Bunun farkında değilsek. Bazen, maskeler takıyoruz bu dışarı çıktığımız zaman süreklilik arz ediyor ekseriyet oluyor bazen değil artık kendimize maske taktığımız oluyor kendimizi kandırdığımız ama ekseriyetle sokağa çıktığımız zaman başka insanlara bir maskeyle dolaşıyoruz ve inanın insanın hayatı değil de maskelerin yorduğunu da görüyoruz o şöyle desin. Onun şu şeyine katlan. Bu, bu böyle. Bu böyle görsün. Bu şöyle olursa üzülür. Bu m -m, bana kızar. Bu şu. Yüzlerce maskemiz var. İşlerine giderken mutluluk maskesi. Borcun vardı. Neyse şimdi rezil olmayalım falan. Başka bir maske. Seni birisi sinirlendirdi. Ya şimdi. Neyse. Ona bir maske. Yüzümüzde her zaman bir gülümseme olmasa da bir şekilde olması için bazen kendimizi zorluyoruz. Sosyal medya denilen paylaşımlar, fotoğraflar şunlar bunlar biliyorsunuz. Sırıtan pozlar veriyoruz. <gülüyor> Sırıtıyoruz böyle. Gören de zannedecek ki bu kadının, bu adamın hiç derdi yok. Fotoğraflara bakıyoruz burada yemek yedik. Şu kafede kafede bilmem letto cetto metto içtik işte kahveler içtik ya. Çünkü bunu siz de yapıyordunuz, bak ben de yapıyorum. Ben de sizden biriyim. Bak, mutluluk anlayışı kendi hissiyatından öte, başka insanların nasıl mutlu olduğuyla ilgili. Ya hayır, benim mutlu olma tercihim bu diyemiyoruz. Yani 100 kişiden 90'ı ülkemizde, tabii bu bir tabir ama, Lafın gelişi söylüyorum. Bunu da haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Yüz kişiden doksanı medya neyi söylüyorsa, moda olarak ne gösteriliyorsa, efendim ne yapılıyorsa onları yapmakla kendini sorumlu hisseden insanlardır yüzde doksanı. Yüzde beşi bir dakikaya ben bazen işime geleni yaparım bazen yapmam diyenlerdir geriye kalan yüzde beşi bir dakikaya bana ne sizin zevkinizden sizin modanızdan ben böyle mutluyum der ve başkalarına kendini nasıl göstereceğinin hesabını yapmaz bu insanlar en rahat ve en güzel aslında hayatı yaşayan insanlardır o yüzde doksanın arasında olmamak gerekiyor koyun gibi ey insanlar Alışveriş yapacaksınız, bunu giyeceksiniz, bunu kullanacaksınız, buraya oy vereceksiniz, şuna inanmayacaksınız, şuradan gideceksiniz. Bir dakikaya, bunu bana diyorsun da, diye düşünen insanlar yüzde beştir. Çünkü... Mutlu olmak eşittir budur. Mutlu olmak dans etmektir. Mutlu olmak gece kulübünde zıplamaktır. Mutlu olmak sabaha kadar tıkınmak ve içki içmektir. Mutlu olmak uyuşturucu kullanmaktır. Mutlu olmak şunu yapmaktır bunu yapmaktır. Affedersin işte fuhuş işlemektir. Mutlu, mutlu hissediyorum kendimi. Ama gerçek bu değil. Yıllarca bu tür yerlerde yakın ilişkileri olan bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Vallahi diyorum bakın vallahi kelimesini çok kullanmam. Durum böyle değil. Eğlendiklerini zanneden, bu tür haram işlenen yerlere giden insanların ekseriyeti içinde zaten bir mutsuzluk yaşıyor. Kimisi hava atmak, ortama uyumak için, laf olmaması için, kimisi kendi iç sorunlarını dağıtmak, kendini öyle mutlu Hissettiğini zannettiği için gidiyor. Ama içinde büyük bir boşluk var. Yani demem o ki mutluluk size bize anlatıldığı gibi değil. Bir kişi sokak köpekleriyle, sokaktaki kedilerle, sokakta gördüğümüz kuşlarla ve onların belki ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyi bir mutluluk sayabilir. Bir tanesi, Ağır bir hastalığı vardır hanımının veya kocasının, çocuğunun. Yıllardır uğraşıyordur, doktora gidip geliyorlar. Onca tahlil, laboratuvar sonuçları, onca gözyaşı. Bir gün doktorun karşısında yine sonuçları beklerken ki o an, bir tebessümden gele, doktordan gelen bir tebessüm. Ondan gelecek bir mimikle dünyayı versen, o kadar mutlu olmayacak duruma gelebiliyor. Kimi cezaevinde birdenbire suçsuz olduğu ortaya çıkıyor, çıkıyor. Sen dünyayı ver. Herkesin mutlu olma, lezzeti, konumu, seviyesi farklıdır. Şükür edebildiği kadar insan mutlu olur. Yani mutlu olmaya, İstediğimiz tek şey bazen ağlamakken yüzümüze en iyi gülümsememizi yerleştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Başkaları hakkında iyi hissetmeye yönlendirecek şeyler bunlar. Ya 24 saat mutlu olmak gerekiyor mu bu dünyada? Sizce bunun bir imkanı var mı? Yani bir hafta 10 gününüz, tüm e, duygularınız... Olumlu olmak zorunda mı? Ve öyle mi? Bu her şeyden önemli mi veya çok olumlu düşünmeliyim. Hiçbir olumsuz düşünce aklımda olmamalı. Bu zaten yaratılışa ters. Bugün Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, işte Arakan, Suriye'de yaşananları biliyoruz. Bonca haksızlık, zulüm var. E ben bunları hiç gündemime almayayım. Bana ne başka adamlardan, Müslümanlardan... Ben kendi tıkırıma bakarım. Benim tuzum kuru keyfim yerinde diyebilir miyiz? Olumlu düşüneceğim çünkü. Hayır. Zalimin yaptığını reddedeceğiz. Moralim bozulacaksa da bozulacak. Yeri geldiği zaman üzülmeyi de bilmeli insan. Biz 24 saat sırıtan bir insan olmamalıyız. Ve böyle olmadığını biliyoruz. Böyle anlatmamalıyız başkasına kendimizi. Bugün canım sıkkın, bu kadar bitti, kime ne hesap vereceğim ben? Bugün canım ağlamak istiyor, ya bana ne dünyadan? Baban geldi, annen geldi, oğlum niye ağlıyorsun? Kusura bakmayın size ne? Ağlamak istiyorum ben. Kenarda ağlam ağlayayım. Neden başkaları için yaşıyoruz? Ve mutluluğu sanki 24 saat olması gereken bir şeymiş gibi göz gözyaşını utanılacak bir şeymiş gibi görüyoruz. Çok saçma. Alt tarafı 60 sene, 70 sene artık ne kadar bilmiyoruz. Bir imtihan yeri. Gelirken zaten biz bu dünyaya ağlıyoruz abi. Giderken de korkarak gidiyoruz zaten. Ölmemek için dolaşmadığımız hastane kalmıyor. Bir umut, bir ona koşuyoruz bir buna. Ölmemek için elimizden geleni yapıyoruz. E gelirken de zaten ağlıyorduk. Güle güle gelmedik. Ve biz burada kalmayacağız fazla. Yani olumsuz duygulardan ne kadar kendinizi kaçırmaya çalışırsanız, bocalarsanız daha da bataklığa batarsınız. Bugün kötü hissediyorum. Tamam bitti. Niye kötü hissediyorum? Niye böyleyim? Sebebiyle gerek yok. Bugün böyle uyandım, bitti zorlama. Dün peki çok mutlu kalkmıştın, üç gün önce kendini çok iyi hissediyordun, o zaman sorguladın mı kendini? Ben bugün niye bu kadar mutluyum ya, yazıklar olsun ya, bana var ya bana böyle bir haber gelmesi lazım, hasta olmam lazım, nefret ediyorum mutlu olmaktan demiyoruz, sorgulamıyoruz. E o anı bizi yaşatan da Allahu Teala. Bugün de bir haber geldi, bugün de tartıştın, bugün paran yok. Bugün rezil oldun. Bugün senin hakkında dedikodu yaptılar. Bugün başın ağrıyor. Bugün kendini iyi hissetmiyorsun. Tamam sorgulama. Böyleyim ben. Ama birileri beni güçlü bilsin, mutlu bilsin diye oyun oynamama gerek yok. Artistliğe özenmeme gerek yok. Ben bir kulum. Başım ağrıyacak, sıkıntı yaşayacağım. Bazen ağlayacağım, bazen güleceğim. Bazen efhamlanacağım. Ya benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem neler yaşadı? Daraldı, korktuğu zamanlar oldu, moralinin bozulduğu zamanlar oldu, ağladığı zamanlar oldu. Kendi hanımlarını, çok sevdiği evlatlarını toprağa gömdü. En sevdikleri vefat etti, şehit oldu. Bunları yaşadı. Hatice annemize radyallahu anha lütfen hatırlayın. Peygamberlik verildiği anı lütfen şöyle bir göz önüne getirin. Lütfen beni örtünüz örtünüz dedi. Hatice annemize bana bir şey mi oluyor? Teselli istedi ve biricik hanımı da annecimiz de sana bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Sen şöyle iyisin böyle iyi bir kulsun dedi. Bir insandı çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en şereflisiydi ama insandı. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allahu Teala'nın yeryüzünde ve yer üstünde en sevdiği kulu olan bir zata. Bunca imtihanlar verilmişken ben kim oluyorum da İbrahim olarak onun sallallahu aleyhi ve sellem çektiği sıkıntıları yaşamadan böyle bedavadan gideceğim cennete? Her türlü günahım, her türlü hatam olacak ve hiçbir şey çekmeyeceğim. Evimde mutlu olacağım, işimde mutlu olacağım, maaşım gününde yatacak, hasta olmayacağım, insanlar istediğim gibi davranacak, oh istediğim kıyafetleri alacağım, istediğim arabaya bineceğim. Başka? Başka? Böyle bir hayat zaten bize vaat edilmedi. Bunun sözünü vermedi Rabbimiz Celle Celaluhu. Böyle bir söz vermedi tam tersine. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde neler başımıza gelebilir? Bizden öncekilerin başına neler geldi? Bunlar anlatıldı. Böyle bir söz yok. Ey kullarım işte cennet burasıdır. Eğlenin, yiyin, için ölçüsüz her şey burada denmedi. Ama biz böyle zannediyoruz. Tüm adımlarınızı attınız. O gayenize ulaşmak için adım adım Böyle zorladınız merdivenleri. Ama ulaşamadınız o mutluluğunuza. Ne yaptınız? Üzüntü duydunuz. Ve o kadar mutsuz hissetmeye başladınız ki. Çünkü hedefinize ulaşamadınız. İşte o anda küçücük bir mutluluk hedefimiz olsa. Mesela oğlunuzun, kızınızın anneciğim, babacığım demesi, hanımızın, kocanızın. Veya bir kardeşinizin size seni seviyorum kardeşim Allah rızası için demesi yanındayım demesi mutluluğa doğru yolunuzu oluşturan birçok kural var bazen gerçekleşmesi çok zor bir beklenti haline getiriyor hayat sadece bu işe yarıyor. Bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sıralamada şu da var, ondan sonra bunu yapacağım. Şöyle üç sene sonra bunu yaparım, beş sene sonra bunu yaparım. O olduktan sonra şunu. Hep bunlar bizim için bir yük oluyor arkadaşlar. Bitmiyor, işimiz bitmiyor dünyada. Ve sonra evvelki programda da söylediğim gibi. Mezarlıklarda sessiz sessiz kişilerin yattığını zannetmeyelim. Her biri zamanının civanıydı. Zamanının genç kızıydı, delikanlı adamıydı ama şu an topraktalar. Ve onların da benim gibi, senin gibi mutlaka bir hayali, bir gelecek kaygısı, bir şeyleri vardı. Ama yarıda kaldı. Herkes işini yarıda bırakarak gitti. Benim işim de yarıda kalacak. O yüzden çok uzun planlar kurmayacağım. Ve ben artık bir karar almak durumundayım taklit etmeyeceğim kimseyi hadi gelin alışveriş yapın hadi şunu alın bunu giyin ya bir dakika benim iyiliğim için mi bunu söylüyor arkadaşım veya o reklamlar veya o firma neyse yoksa benden bir menfaati mi var evet cebindeki parayı istiyor bunu artık anlasana İstedikleri gibi seni giydirmek istedikleri ürünleri kullanmanı istiyorlar tek tip bir insan modeli isteniyor anlasana Mutlu olmak 10 bin liralık cep telefonunu almak için Ülkemizde bir ilin video görüntülerini attığı bir arkadaşım Sabah namazına kalkmayan Namazını kılmayan gençlerin Yüzlercesinin 10 bin küsurluk bir telefonu 8 bin 500 liraya almak için Sabah namazından daha erken O dükkanın önünde Kuyrukta beklemesidir Mutluluk budur onun için çünkü öyle gördü, öyle gösterildi. Şimdi söyler misiniz? Afrika'da yaşayan bir çocuk, böyle bir görüntüyü kendisine anlatmış olsak, onun mutluluğunu nasıl söyleyebiliriz? Çocuk anlamayacak ki ya bunlar ne yapıyor? Telefon nasıl bir şey? Gösterdiği bu fotoğraf karesi nedir bu ne yapıyor? Onun için mutluluk yıllardır, Sakladığı, arkadaşlarından bile sakladığı, bir turistin su içip de fırlattığı o plastik pet şişedir. O Afrikalı çocuğun mutluluğu. Sen neden bahsediyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Hangi mutluluktan bahsediyorsun? Derdimiz yok da o yüzden arkadaşlar. Derdimiz olmadığı gibi şükrümüz de yok. Siz dünyanın en iyi telefonunu getirin. Alzheimer olmuş babasına, kanser olmuş akrabasına, üzülen bir insanı altına boğun. Siz 6 ay ömrün kaldı, sözünü işiten bir hastaya, dünyanın tapusunu getirin, al senin deyin. Hadi mutluluk, hani moda, hani tarz trend, hani alışveriş çılgınlığı, nereye kadar? Dünya bunu haykırıyor, biz duymuyoruz. Ey İbrahim diyor, benim üzerimde, Bak nasıl dolanıyorsun. Vallahi sen benim içime gireceksin bir gün. İster inan ister inanma. Nasıl böyle havalı havalı yürüyorsun ya. Şu küçük dağları haşa ben yarattım dercesine. Sen benim içime gireceksin. Ve ben seni örteceğim diyor dünya. Toprağıyla bu ihtarı veriyor ama. Gözümüzle de görsek bizi yoldan çevirmiyor. En sevdiğimiz arkadaşlarımızı, değerlerimizi de yitirsek, kendi ellerimizle toprağa gömsek, yarım saat sonra hemen espri ve fıkra ile hayatımıza devam ediyoruz. Çünkü büyük bir koşuşturmaca var. Ya siz o yüzde doksanın dünya genelindeki beş milyar insandan dört milyarın arasında olacaksınız. Örneğin kuzu gibi koyun gibi molaları takip ederek, kimin ortaya neyi çıkardığı belli olmayan izimlerden giderek, kendinizi çok akıllı, çok zeki zannederek, kendi mutsuzluklarınızı, olumsuz düşüncelerinizi aman kimse görmesin diye sahte maskelerle sokağa çıkıp da ben de sizdenim, ben de mutluyum diye fotoğraflar yollayacak insanlardan olmayın derim. Bir dakikaya, ben koyun değilim. Beni güdemezsiniz. Benim bir acizane, hayatım var, fikrim var. Benim aldığım lezzet var. Ben robot değilim ya. Ben fabrikadaki bir böyle jelatinli şunlu bunlu bir ürün değilim. Beni böyle sepetleyip deyip kargolayıp göndereceksiniz. İstemiyorum ya. Ben bundan hoşlanıyorum. Diyecek insanlar lazım. İş yerinde, ailenizde böyle başarı elde ettiğiniz zaman... Onun sürekli olmasını istiyoruz. Bu da bir yanlış. Evlendiniz tamam ama arada bazı mutsuzluklar olmalı ki her ne kadar bunu söylemek saçma gibi gelse de ne kadar aslında birbirinize muhtaç olduğunuzu ve karşınızdaki insanın aslında ne kadar iyi yönü olduğunu anlamak için bazen frenlemek de gerekiyor. Mesela iş yerlerinde de bu geçerli birçok insan işini beğenmez. Dünyanın en berbat işi benim der. Ve sıralayıp durur. Bu çok kötü bir işimizin şeyidir, efendim örneğidir. Şu şöyle yapıyoruz, bunu böyle yapıyoruz. Dünyanın en dandik işi bizim der. Ve o insanlara göre senin işin dünyanın en kolay işidir. Ne var ki senin işinde canım ya falan. Ne olacak ya bak biz bu kadar zorlanıyoruz. İstiyoruz ki Mutluluğumuz sürekli olsun. Hayır abi. Mutsuz olacağımız zamanlar da var. Ve oluyoruz da. Ve bunlar bizim için gayet de iyi oluyor. Hedefler o kadar ileride ki. Hedeflere giderken bazen böyle bir manevi bir tokat diyoruz ya. O tokatlar bizim için çok güzel oluyor. Hangi açıdan güzel? Ders ve ibret alanlar için. Resmen frenleniyorsun. Tak bir hastalık, tak bir ölüm, tak bir şu bu. Ne oldu? Dünya sevginde azalma oldu. Tam kendine geliyorsun falan bir tokat daha geliyor. Heh bilmem nereye borç. Hadi bakalım buyur hoş geldi. Tam böyle hadi onu da atlattınız bir şekilde buldunuz borcu verip pat çocuğundan, pat kocandan, annenden, hanımından bir imtihan. O öyle dedi bu böyle dedi bilmem ne. Sonra bakıyoruz ki ya Allah'a şükür bunlar olmuş. Kurban oldum Mevlam yoksa ben zıvanadan çıkacaktım. Yani olanda hayır vardır biliyorsunuz bu cümleyi. Olanda hayır vardır bunu boşuna söylememişler. Olanda hayır var abi. Bakın kimse sizin mutluluğunuza sahip çıkamaz. Sakın sevincinizi, mutluluğunuzu, işte huzurunuzu, hayatınızı başkalarının eline vermeyin. Başkaları sizin mutlu olmanızı belirlemesin. Sizin sevinmenizi, huzurunuzu bir başkası sağlamasın. O zaman hayatta büyük bir dengesizlik olur. Beni yaşatan, yaradan öldürecek. İmtihan dünyasındayım. Kimsenin kulu olmadığım gibi kölesi, kimse de benim kulum ve kölem değildir. Allah'ın Celle Celaluhu kulu kölesiyim. Eşim de, anam da, patronum da, cumhurbaşkanı da, şurada efendim, yerleri silen bu işçi kardeşim de, hepimiz aynı Allah'ın kuluyuz Celle Celaluhu. Bitti. O da üzülecek, ben de bazen ben sevineceğim o da sevinecek onun mutluluğu şöyle benimki böyle ama bir şekilde bu dünya geçecek Karun'un firavunların geçtiği gibi hamanların uçup gittiği gibi onca zalimin toprağın içine girdiği gibi iyi insanlar da girecek girdi de denge denge denge kimse mutluluğunuza sahip çıkamaz sen sahip çıkacaksın. Kimsenin tekeline onu bırakmayacaksın. O bana böyle davranırsa ben mutlu olurum. O bana bu kelimeleri söylerse ben huzur dolu bir insan olurum. Bana şunu şunu şunu alırlarsa ben mutlu bir insan olurum. Hayır. Kendimizi kandırmayı artık terk edelim. Başkaları neyle mutlu oluyormuş bunu gördüğümüz için o magazin programlarında o moda ee, işte sayfalarında gezerken o sırıtan insanları görünce dünyayı o kadar güllük gülistanlık herkesin böyle e, sırıttığı bir yer emme basma tulumba gibi herkesin birbirine kafa salladığı <gülüyor> dediği edebi cümlelerle insanlıktan bahsettiği falan şiirlerin güzel sözlerin hayırlı cumalar mesajlarının verildiği böyle bir cennet gibi gördüğümüz için Allah Allah bu instagramda gördüğüm sırıtan insanlardan değilim ben. Onun kıyafeti bende yok. Demek ki o mutlu ben mutsuzum diye hemen algılıyoruz. Şeytan da geliyor tabii tabii haklısın. Aynen öyle diyor ya. Tamam. Sende olanı göstermiyor şeytan. Sende olanı göstermiyor. Onun zaten işi gücü bu. İblisin şerrinden Allahu Teala sığınıyoruz. İşi o. Ama sen de ben de işimizi yapmak durumundayız. O işini yapacak Var olma nedeni o. Bunu bir anla. Ben kulum. En fazla kulum. Bir gücüm yok. Sadece tercih, seçenek hakkı verilmiş bana. A, B, D. Hangi kapıyı seçecek? Helalinden mi kazanacak? Yoksa hırsızlık yaparak mı kazanacak? A, B. Ben bir şeyi var edemem, mutluluğu da ben var edemem, sadece mutlu olmaya çalışırım, küçük mutluluklar, küçük şeylerden mutlu olmaya çalışırım. Bu kadarım ben, en fazla. Hayatı kontrol edemezsiniz. Bundan vazgeçin. Çoluğumu çocuğumu şöyle yetiştirmek istiyorum falan. Elinden geldiği ve kendini gösterebildiğin, örnek olabildiğin kadar... Ama bazen öyle olaylar oluyor ki alim bir zattan zalim bir adam oluyor. Allah Allah, bunun babası annesi şöyle iyi bir insandı, bu nasıl oldu ya falan. Bazen de zalim bir adamın veya kadının alim bir evladı olabiliyor. Bunu gördü tarih sahnesinde insanlar. Sen evladına iyi bir eğitim vermek istedin oğlum bak şöyle, kızım böyle, aman yavrum, bilmem ne, ah ya dikkat edin, şudur budur, yanınızdayım falan, ama o kadar. Haşa, yaratıcı değilsin. Sen yaratılansın. Senin sorumluluğun belli ve sınırlı. Dünyayı değiştirecek, evladına hidayet verecek, kapı kapı dolaşıp insanlara hidayet dağıtacak bir, Motif değilsin. Bunu Peygamber yapamadı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sen mi yapacaksın? Kendi akrabaları evvela yalanladılar. Ne buyurdu? Allahu Teala'nın bildirdiği kadar bildiririm dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Benim görevim, görevimi yapmaktan ibarettir. Bir yerin bir sorumlusu var. Bir patronu var, bir de işçisi var. Bana ne işçilerin maaşını yatıp yatmamasından Bana ne? Efendim bilmem müdür bir hafta izin kullanmış da bir daha gelecek mi? Bana ne ondan? Buranın sorumlusu kimse o. Ha benim sorumluluğum şu mesai yapmak, şu şu şu işleri görmek. Bitti. Müdürün görevi ayrı. Ben kulum, benim görevim yapmam gerekenlerle sınırlı. Hanımına şöyle davran, kocana böyle davran, çocuklarına böyle davran, paranı böyle kazan, namazlarını böyle kıl, orucunu böyle tut, paran varsa zekatını şu kadar şu kadar ver. İşte zengin sen, ondan sonra hacca gideceksin, yalan söyleme, şunu yapma. Ben bunlarla sınırlıyım. İnsanları anlatırım, tebliğ yaparım, sanımla, dilimle yapabildiğimce falan ama hidayet yaratamam. En büyük hatamız bu arkadaşlar. Kontrol edebileceğimiz bir dünyada değiliz. Kontrolümüz yok. Yani şoför amiyane tabirle teşbih hata almaz. Ben değilim bu arabada. Ben arkadan istediğim kadar bir dakika bir dakika bir dakika debriyece bas hop ayağını kaldır. Yavaş yap vitesi değiştir hop sağa dön sola dön. Saçmalamayacağım. Ben şoför koltuğunda değilim ben bir yolcuyum abi. Sağa mı dönecek bu efendim istikamet, sola mı gidecek, ben karışamam. Yolcuyum, işime gücüme bakacağım. Bu dünyayı Yaradan tek başına her şeyi idare edendir Celle Celaluhu. Eşi ve benzeri yoktur, ihtiyacı da yoktur. Ama ben ihtiyaç sahibiyim. Rabbimin Celle Celaluhu ilmi geniştir, benim ilmim azdır. Rabbimin Celle Celaluhu öncesi sonrası yoktur, benim vardır. Bir öncem var. Benden öncekiler. Ben yoktum. Ben öleceğim. Benden sonrakiler olacak. Her şeyi bilendir. Celle Celaluhu. Ben bilmiyorum. Hatta önümdekini bazen göremiyorum. Çukura düşüyorum ben. Bir dakika sonra aklıma acaba bu başıma gelecek mi diye düşünemiyorum. Bir dakika sonra şurada kazada ölüyorum mesela. E bilsem oraya gider miyim? Demek istediğim. Sadece Eninde sonunda bir kul görevindeyim. Ben kulum ya. Programımızın başında farkındaysanız. Son zamanlarda insanlar kendini böyle bir aramaya başladı. Nasıl mutlu olabilirim falan. Bu kitaplar çok satıyor dedik. Hatta saçma sapan şeyler çıkıyor. Bilmem ne zikri, bilmem ne duası diye. Yani zikir ve duayı da araya katarak. Allahü Teala'nın haram saydığı bazı şeyleri cemaatleşmeyle şunla bunla bazı videolarla birbirlerini anlatıyorlar aktarıyorlar daha sonra pis kokular geliyor kimisi kendini peygamber haşa ilan ediyor kimisi cennetten arsa satıyor böyle soytarılar da çıkıyor ama bak o da yani onun etrafındakilerde öyle mutlu oluyor şeytan öyle bir kazığı atmış ki kendini doğru yolda görüyor İşte demem o ki Ey kardeşim, hanım kardeşim, beyefendi kardeşim, abim, şu an doğru yolda mısınız? Buna vicdanen kanaat ediyor musunuz? Evet, bu bile sırf mutlu olmanız için yeterlidir. Sırf bu yüzden bile mutlu olabilirsiniz. O sapıkların arasında, o itikadı mahvolmuşların arasında değilsiniz. Ya fakirim, başım ağrıyor, hastalığım var, mutsuzum ama elhamdülillah, itikadım sapa sağlam. Müslümanım arkadaş, Rabbim sana şükürler olsun. İmanımı alma ya Rabbi, ne olur? Secdeden ayrı koyma. Her şeyimle imtihan et, ne olur ya Rabbi? Ne olur kurban olduğum? İmanı alma, seni sevmeye alma. Namazı bana güzel göster, sevdiğim insanlarda ne olur? imanlı olarak gözsünler benim böyle düşünmem lazım ne demek ya alın sizin olsun kimse mutlu olamıyor baktığın zaman zaten mutlu olan yok herkes birbirinden şikayetçi çocuklar anne babasından anne baba çocuklarından işçi işverenden patron işçilerinden şikayetçi komşu öteki komşudan şikayetçi hep şikayet, şikayet, şikayet. Dır, dır, dır, dır arkadaşlar. Bu niye böyle, bu niye öyle değil ve onu niye bana dedin, bu niye böyle bana davranmadı? Ve biz son nefese kadar kaç sene yaşayacaksak bu şekilde yaşayacağız maalesef. Kontrol bende değil. Kontrolü bende olmayan bir yolculuğum var. Sadece kenarda, cam kenarında bir yolculuk yapıyorum. Etrafımızda var olanlara değer verelim artık. Hiç kimsenin sizi aslında olmadığınız biri gibi görmesine izin vermeyin. Ve hiçbir şekilde bir şey giymek, bir şey kullanmak, bir şey almak için hiçbir izmin, hiçbir reklamın, hiçbir grubun, hiçbir cemaatin zorlamalarına ve onların sahte mutluluk vadiyle yaptıklarını taklide kalkmayın. Helal bellidir, haram bellidir, Kur'an bellidir, sünnet bellidir. Doğru bellidir, yanlış bellidir. İyi bellidir, kötü bellidir. Size mutlu olacağınızın söylendiği ama baktınız mutlu olamadınız. Bunlardan uzak durun. Esasen mutluluk sizin içinizdedir. Ve kendi kendinize bazen bunu sorun. Bugün suratım çok asık ya, kabul ediyorum. Bugün kendimi çok gergin hissediyorum. Bir dakika, hımm... Kendime pek ilgi göstermediğimden olabilir mi? Son zamanlarda koşturmaktan, ondan, şundan, bundan sebeplerden dolayı pek vakit ayıramadım kendime. Bundan olabilir mi? Hmm. Peki ne yapabilirim? Yarım saat, bir saat boyunca şöyle yalnız kalacağım bir yere gideyim mi? Ama kendimle dertleşmek, hüzne girmek arabesk için değil. Bir dakikaya. Gerçekten üzüldüğüm şeyler, kafayı taktığım şeyler, rahmani şeyler mi? Benim ahiretimi ilgilendiren şeyler mi? Yoksa şeytandan gelen şeyler mi? Şeytanın büyük gösterdiği şeyler mi? Benim istediğim ama olmayan şeyler veya bana yapılmasını istemedim, başıma bir şey geldi, biri bir şey söyledi. Bu ahiretimi ilgilendiren, dünyamı mahveden bir şey mi gerçekten? Yoksa şeytan küçücük bir toz tanesini sana koca bir kaya gibi mi gösterdi seni kandırdı. Bunun için bazen yalnız kalmaya ihtiyacınız var. İster odanızda, ister seccadenizde duada. İsterseniz imkanınız varsa şöyle bir saat bir yürüyüşte. Ama kendinizi dinlemenize ihtiyacınız var. O kadar garip bir şeyde yaşıyoruz ki zamanda. Her yerde makinalar var. Endüstri devrimi Sözüm ona olduktan sonra kapitalizm artık tüketim pazarlama sistem etkisiyle acayip zenginler oluştu. Varlıklı, refah seviyesi daha yüksek ama insanlar mutlu değil. Düşünün Amerika'da Kaliforniya sendromu diye bir hastalık var. Hedonizm, daha önceki programlarda sizlerle böyle kısmen e, anlatmaya çalışmıştım. Lezzet, tat alma... ...hastalığı ama bir türlü olmuyor bu. Ben merkezci olan... ...ben, ben, ben, ben... ...işte bu kişisel gelişim kitaplarını okuyarak başlayan... ...ekseriyette şeyler. Ben mutluyum, ben şöyleyim, ben olmazsam şu olmaz... ...ben neymişim falan diye başlıyor. Amerika'da Kaliforniya sendromu... ...mutsuz insanlar var. Varlıklı, zengin, arabaları bilmem kaç tane... ...bir tane yetmemiş bilmem kaç tane... ...en son model araba. Yetmiyor. Mutsuz... Kim intihar ediyor kimi da Vesaire İnsanlar sinirli Alışveriş merkezlerine gidin Siz mutlular mı zannediyorsunuz Geçen hafta gittim mecburiyetten gittim Rabbim celle celal o biliyor Nefret ediyorum İnsanlar mutsuz Ellerinde poşetler var Sahte gülümsemeler var alışveriş yaptım <gülüyor> O poşetin içinde çünkü Bilmem ne marka çanta var ayakkabı var cep telefonu aldım çünkü mutluluğum bu elimdeki kutuyla sınırlı o 300 gram 700 gramlık o poşetin içinde benim tüm mutluluğum o da anlık sabun köpeği gibi patladı gitti ama o an çok mutluydum ben sizleri ve bizleri yaradan celle Celalühunun kalbimize hangi derecede sevmemiz gerekiyorsa birbirimizi ve dünyayı o sevgiyi vermesine niyaz ediyorum nasıl ki bizler dualarda hep böyle sağlık para sağlık para istiyoruz hani namazda en son bir duamız oluyor ya Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten diyoruz şimdi orada iki dünyada da güzellik istiyoruz bak her namazın sonrasında Rabbena, ya Rabbi, ile işte ilgili hem dünyada da hem de ahirette bana iyilik güzellik ver. Niye sadece ahiret istemiyoruz ve niye dünya istemiyoruz? Bak namazda bile denge var, ahiret ve dünya dengesi var. Güzellik istiyoruz, bu kadar. E ben bunu istedim, bana verilmedi bilmem ne, haşa biz kime ne soruyoruz. Verilmiyorsa verilmiyor, sana ne, bana ne? Hesap mı verecek Allahu Teala? Haşa, sümme haşa. Kendi dünyası, kendi yarattığı ve her şeyi bizim iyiliğimiz için yaptı. Burada vermediklerini, burada kabul etmediği duaları, tehir ettiği duaları, karşılığını belki senin bu dünyada işlemeden duramadığın günahlarını silmek için var etti. O yüzden kabul etmedi. Verdiği hastalıklara karşı şükredip etmediğini görmek istiyor. Biz şikayetimizi artık kocamızdan, hanımımızdan, işlerinden falan, komşumuzdan değil Allah'a Teala'ya haşa ilerletmeye başladık. Bu niye böyle değil, bu niye şöyle değildi? O yüzden şükretmeden yaşıyoruz. Ya da gerçek şükürle tanışmadığımız için nimetler bize artmıyor. İçimizde huzursuzluk var. Para da mutlu etmiyor. Hiçbir şey mutlu etmeden sadece küç küçük küçük şeyleri şeytan büyüte büyüte hayatımızı zindana ve cehenneme çevirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Allahu Teala'dan son nefeste bizi imanla bu dünyadan almasını ve bu dünyada görevlerini yaparak bu dünyaya kanmadan gerçek bir kul nasıl kulluk yapması gerekiyorsa o şekilde kulluk görevlerini yaparak dünyadan gitmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.